Çok Yaşayın Bir Zamanlar Görkemli Bir Kral Tarafından Yönetilen Bir Krallık Varmış Danışmanlarını Asla Dinlemez Ve Kararlarını Sadece Kendi isteklerine Görev Verirmiş Tara Adında Bir Kızı Varmış Akıllı Ve Azimliymiş Aynı Zamanda Babasının Tavırlarından Da Bıkmış Çok Saçma Kurallar Konuluyormuş Krallıktakiler Ya Gülüyor Ya Da Şaşırıyorlarmış Havuçlar çok lezzetliymiş değil mi Tara? Aa, sanırım öyle. Çok beğendim. Krallığımdaki herkesin bundan böyle sadece havuç yiyeceğini ilan ediyorum. Ne? Ama krallıkta yaşayanlar çok mutsuz olacak. Tabii ki hayır Tara. Krallık beni ve bu yeni kuralı çok sevecek. Ama bir hafta sonra kral her gün havuç yemekten bıkmış. Ah! Havuçlu kek, havuç sote, her yerde havuç var. Havuçtan bıktım. Belki insanlar da bu kuraldan bıkmıştır majestelerim. Hmm, sanırım haklısın kızım. Kuralı kaldırıyorum. Bu nedenle halkı onları yönetme biçiminden şikayetçiymiş. Sarayda Lucia adında bir hizmetçi yaşarmış. Aslında bir periymiş. Çok genç görünmesine rağmen tam bin yaşındaymış. Lucia'nın bir arkadaşı daha varmış Sparkles. Sparkles çiçek perisiymiş. Çok akıllı ve mutlu bir periymiş. Bahçede güzel çiçeklerin arasında yaşarmış. Birlikte uzun yıllardır kraliyet bahçesine bakıyorlarmış. Günaydın Lucia. Bana hangi haberleri getirdin? Kral yeni kurallar koydu mu? Yapma Sparkles. Kralımız çok tuhaf. Bu kadar korkunç ve alakasız kuralları nasıl koyduğunu anlamıyorum. Son kral çok iyiydi. Değil mi? Evet öyleydi. Özellikle de havuçtan hoşlanmadığı için. Kim gülüyor orada? Olamaz. Kral geliyor. Çabuk saklan. Seni görmemeli. Aaa Rusya Gülen sen miydin? Günaydın majesteleri. Evet, gidiyordum. Çünkü bu bahçe beni çok mutlu ediyor da... Seni anlıyorum. Bana ait bu bahçeyi herkes sever. Buradaki çiçekler çok güzel. Hiçbir bahçe benimki kadar harika olamaz. Ah, kralım, aslında o çiçeğin sahibi... Tuhaf kral, sana bir ders vereceğim. <gülüyor> Bunlar gerçekten de çok güzel. Şu! O, olamaz. Çok yaşayın. Kral birden çok şaşırmış. Çok mu yaşayayım? Bunu çok beğendim. Hapşırdığım zaman herkes bana çok yaşa demeli değil mi? Şey aslında ben... Gördün mü? Aynı fikirdeyiz. Herkes kabul eder. Ben kralım ve herkes kralını sever. İlan ediyorum. Ne zaman hapşırsam tüm krallık hep birlikte çok yaşa diyecek. <gülüyor> Kral kendisiyle gurur duyarak ayrılmış. Aaaa! Ne kız? Ne yaptığına bakar mısın? Merak et Lusia. O sihir tozunun içine biraz şans ekledim. Bakalım neler olacak? Ülkenin dört bir yanına haberciler gönderildi ve insanlar etrafında toplandılar. Hepiniz dinleyin. Kral yeni bir kural ilan etti. Bundan böyle majesteleri ne zaman hapşırsa tüm tebaası şu sözü söyleyecek. Çok yaşayın. Bunu yapmazsanız cezalandırılacaksınız. Kralımızın nesi var böyle? Sus! Askerler duyabilir. Söyleneni yapmalıyız. Ve krallıkta yaşayanlar itaat etmiş. Kral ne zaman hapşırsa çanlar çalmış ve tüm insanlar şunu söylemiş. Çok, çok yaşayın. yaşayın! Bu krallıkta Aaron isminde fakir bir çoban varmış. Dürüst bir adammış ve çok akıllıymış. Duyduğu her şeye inanmaz ve itaat etmezmiş. Her zaman doğru ve adil olan şeyi yaparmış. Bir gün evinin önünde oturuyorken, arkadaşları yanına gelmişler. Bakın, dürüst çoban Erin burada oturuyor. Erin, <gülüyor> hadi sana yardım edelim. Gel bize katıl, sana hırsızlık sanatını öğretelim ve asla yakalanma. Güzel bir altın saatin faydası olabilir. Dünyadaki tüm altın saatleri çalsam bile kendimi zengin hissetmezdim. Zengin hissetmene gerek yok ki. Onları çalıp bizi de zengin yapabilirsin. Öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Tam o sırada krallık çanı çalmaya başlamış. Ha, işte bakın kral yine hap sürüyor. Ne kadar büyük bir burnu var. Susar mısın? Gerekli sözcükleri söyle. Kralımız çok yaşayın. Çok yaşayın. Ama Aaron orada durmuş ve hiçbir şey söylememiş. Arkadaşları askerleri fark edip onu uyarmışlar. Aaron ne yapıyorsun? Askerleri görmüyor musun? Onları görüyorum ama her seferinde krala çok yaşa demek için ortada bir sebep göremiyorum. Zaten en başta bunu çok saçma bulmuştum hapşırdığını bile göremiyorum. Şşş, böyle konuşmayın. Askerlerin duymasını mı istiyorsun? Olamaz, çok geç. Erin arkasına baktığında söylediği her şeyi duyan askeri görmüş ve şimdi ona öfkeyle bakıyormuş. Kralın aleyhine nasıl konuşursun? Kralın söylenmesini emrettiği cümleleri söyle yoksa seni saraya götürürüm. İstediğini yap. Kraldan korkmuyorum ve sözleri söylemeyi reddediyorum. Bunun üzerine muhafız Eran'ı saraya götürmüş. Kral Eran'ın söylediklerini duyunca çok öfkelenmiş. Hangi cüretle kralının aleyhinde konuşursun? Hükümdarını hiç umursamıyor musun? Asla kötülüğünüzü istemem majesteleri. Ama doğrusunu isterseniz hapşırdığınızı görmediğim zaman size sürekli çok yaşa demek bana çok komik geliyor. Komik mi? Sen beni, bu krallığın büyük hükümdarını komik mi buluyorsun? Bak seni küçük... Baba, topladığım şu güzel çiçekleri... Aa, bu adam da kim? Bu adam yeni kuralıma itaat etmeyeceğini söylüyor. Bu koyduğum en iyi kural harbuki. Babamın kuralına karşı çıkma cesareti gösterebilen biri mi var yani? Babama çok yaşa demeyi red mi ediyorsun sen? Tabii ki hayır majesteleri. Sadece kendisine bunu komik bulduğumu söyledim. Öyle mi? İşte bu çok ilginç bir durum. <gülüyor> Ve tam o anda Sparkles, Tara'nın tuttuğu çiçeklerin altından ortaya çıkmış. <gülüyor> Sihirli tozunu yine saçmış. Bu kez tam da Tara'nın burnuna doğru. <gülüyor> <gülüyor> Oo, çok yaşayın. <Gülüyor> ne dedin? Ona söylüyor musun? O zaman bana niye söylemedin ha? <gülüyor> Hangi cüretle gülersin? Ama ama ben gülmedim. Yeter. Cezanı çekeceksin. Muhafızlar bu adamı alın ve aslanın inine atın. <gülüyor> <Gülüyor> Muhafızlar Eran'ı omuzlarından yakalamışlar ve onu zindana atmışlar. Burası derin ve karanlıktır. Kaçacak yer yokmuş. Erin korkunç aslanın ine bırakılmasını beklemek zorundaymış. Ama Erin hızlı düşünmüş. Cebinde taşıdığı birkaç et parçasını çıkarmış. Uyku ilacından da biraz alıp etin üzerine dökmüş. Onu yere atmış ve büyük bir kayanın arkasına saklanmış. Aslan inine bırakıldığında korkunç bir şekilde kükremiş ve zavallı Erin çok korkmuş. Ha? Ama aslan etin kokusunu almış ve parçaları hızla yemiş. Evet, evet uslu aslan. Hepsini birden bitir. Olamaz! Aslan, epidir beklediği yemekte rahatsız edilmekten hoşlanmamış. Aaron'ın yerini belirlemiş ve öfkeyle kükremiş. Olamaz! Lütfen beni yeme! Hayır, hayır, hayır! Hayır! Ve kükreyen aslan bir anda uyuyakalmış. Bütün gece sessizce uyumuş. Aaron da hayatta kalmayı başarmış. Ama ne olur ne olmaz uyumamayı tercih etmiş. Ertesi sabah muhafızlar Aaron'ı bulmaya gelmişler. Ve aslan önünde huzurla uyurken, onu mutlu ve keyifli şekilde oturur halde bulunca şoke olmuşlar. Onu görünce daha da çok şaşıran krala götürmüşler. Aslandan kaçmayı nasıl başardın? Aaron krala ne yaptığını anlatmış. Pekala. Zaten yeterince ölüm korkusu yaşadın. Bana çok yaşa demeye hazır mısın? Üzgünüm majesteleri ama sözlerimin arkasındayım. O zaman vahşi hayvanların olduğu bölmeye atılacaksın. Muhafızlar bu saygısız adamı götürün hemen. Zavallı Erin bölmeye atılır ve etrafına bakındığı anda hayvanların ona yaklaştığını görür. Ama o an bile Erin hızlı düşünmüş. Bir flüt çıkarmış, o kadar güzel bir müzik çalmış ki hayvanlar istemeden dans etmişler. Yorgunluktan bitkin düşene dek bütün gece dans etmişler. Ertesi sabah muhafızlar bölmeye gittiklerinde Erin'in yaşadığını görmüşler. Hayvanların müzikte dans ettiğini fark edince çok şaşırmışlar. Onu krala götürüp gördüklerini anlatmışlar. Prenses dans eden hayvanları duyunca kahkahalarla gülmeye başlamış. <gülüyor> Aman tanrım, peki şimdi ne yapmalıyım? Pekala, cezalar seni değiştiremeyecekse belki hediyeler değiştirir. Kral, Aaron'ı da yanına alarak uzaklara götürmüş. Ve ona saf altından yapılma bir ev göstermiş. O kadar güzel parlıyormuş ki, Aaron gözlerini alamıyormuş. Çok güzel değil mi? Bana çok yaşa dersen, bu ev senin olabilir. Altından bir ev... Çok yaşayın kralım, çok yaşayın kralım, çok yaşayın. Hayır, hayır, bunu yapamam. Dünyadaki bütün altınları ve mücevherleri verseniz de ben bu rüşveti alamam. Kral bu sözlere çok şaşırmış. Ne yapacağını ya da söyleyeceğini bilememiş. Kelimelerim tükendi. Fikrini değiştirmek için her şeyi yaptım. Pekala, bana çok yaşa dedirtmenin bir yolunu bulana dek sarayda gözümün önünde kalacaksın. Beni takdir etmeye başladığında o güzel sözleri bana söyleyeceğinden eminim. Erin kendini seven kralı seyrederken çok eğleniyormuş. Ama kralın teklifini kabul etmiş. Zaten başka seçeneği de yokmuş. Erin aylar boyu sarayda kalmış ve güzel yaşamış. Herkesle tanışmış ve kısa sürede ne kadar akıllı olduğunu hepsi kabul etmiş. Kral da yöntemlerini fark etmiş... Ve konuşmaya başladıktan sonra, kral, krallığı hakkında bilgi almaya başlamış. Aaron fakir bir şobanken, halkın sıkıntılarını krala anlatabiliyormuş. Senden çok şey öğrendim. Senin tavsiyelerini dinlemeye başladığımdan beri, halkım daha mutlu görünüyor. Kralın danışmanı olup sarayda yaşamak istemez misin sen he? Teklifinizi mutlulukla kabul ederim. Ve yakında kral daha tutarlı olmuş ve zaman içinde bencilce yöntemleri azalmaya başlamış. Krallık artık çok daha mutlu bir yer olmuş. Bir gün kral Tara ile birbirlerine sevgiyle baktıklarını görmüş. Aaron'ın orada kaldığı sürede ikisinin birbirine ayrılamayacakları kadar aşık olduklarını anlamış. Sevgili kızım Tara, Earn'la olmak istersen buna itirazım olamaz. O akıllı bir adam ve onunla evlenen beni çok mutlu eder. Ah, teşekkür ederim baba. Evet, haklısınız. Onu çok seviyorum. Nikah ertesi gün kıyılmış. Herkes çok mutluymuş. Sparkles bile ortaya çıkıp müzikle dans etmiş. Sparkles, biri seni görmeden önce buraya gel. Ah, kimse beni görmez Lucy'ya. Herkes müziğin tadını çıkarmakla meşgul, benim gibi. <gülüyor> ve dans ederken Peri tozundan çok miktarda kralın, tara'nın ve erinin üstüne serpmiş. Ah olamaz, yine mi? Şu. <gülüyor> Hepsi çok şaşkın bir şekilde birbirlerine bakmışlar. Hepimiz çok yaşayalım. Hepimiz çok yaşayalım. Hepimiz çok yaşayalım. Ve sonunda hepsi mutlulukla gülmüşler.